Değerli seyirciler, Diyanet TV'den Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam bir layihanın ışığında Sultan Abdülhamit Han döneminde dini ve sosyal hayat konusunu konuşacağız. Çok değerli bir konum var. Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Tuğba Aydeniz hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Merhaba evet, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam bugün Osmanlı'da dini ve sosyal hayatı konuşacağız. Tabii özel, öncelikle özellikle Sultan Abdülhamit Han döneminde bir lahiyanın ışığında konuşacağız. Ama konumuza geçmeden önce lahiya nedir? Biliyorsunuz Osmanlı toplumunu da herhalde anlamak noktasında onların dini Doğru. ve sosyal hayatlarını anlama noktasında önemli vesikalar Doğru. lahiyalar. Öncelikle lahiyaları konuşalım. Lahiya nedir? Neden önemlidir? Lahiya Arapça bir kelime.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 Ve bu eğer e, problem ve çözüm tekliflerinde birlikte içeriyorsa bunu ıslahat e, layihaları diyoruz. Bahsettiğim az önce zikretmiş olduğum taslak layihalar ise daha ziyade e, kanunname, nizamname türü e, belgeler için kullanılan bir tabirdir. ama o şu an bizim konumuzun dışında. Peki bunu padişah mı talep ediyor yoksa ilgili kişiler kendileri mi hazırlayıp sunuyor? Evet, var? o da çok önemli. E,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 Ee, yine aynı şekilde bugün söz konusu edeceğimiz da Sultan 2. Abdülhamit dönemine ait. Ee, Sultan 2. Abdülhamit de böyle bir irade e, yayınlıyor ve kendisi burada e, üzerinde problemli görülen ve aynı zamanda çözüm teklifleri getirilecek e, her tür e, şeye e, teklife açık olduğunu söylüyor. Bunu kendisi istiyor yani padişahlar. Aslında dönem olarak da zaten islahatların işte bir takım e, yenileşmelerin yapıldığı bir dönem. Doğru. Dolayısıyla aslında önemli de. Evet açıkta. oldukça da anlamlı aslına bakarsanız. Eğer Sultan Abdülhamit dönemi üzerinden e, devam edecek olursak. Evet aslında o dönemde sunulan pek çok lahiye var. E, Doğru. Biraz bunların özelliklerinden isterseniz söz edelim. Doğru. Doğru. E, Şöyle bir genelleme yapabiliriz. Sultan Abdülhamit dönemi biliyorsunuz 33 sene oldukça uzun bir dönem. Onun iktidarda olduğu süre ve aynı zamanda Sultan Abdülhamit merkeziyetçi bir padişah olarak bilinir. Bu süre zarfında tabii çok da fazla sıkıntılar var içeride ve dışarıda. Dolayısıyla kendisi şöyle bir şey benimsiyor. Devlet adamlarından ya da kendisinin tercih ettiği güvendiği kişilerden kendisine 10 maddede bu 10 madde zaten yayınlamış olduğu irade de var. 10 madde, 10 başlık içerisinde görülen meseleler ve problemlerin kendisine sunulmasını bununla ilgili çözüm teklifini istiyor. Benim bu bahsettiğim irade yani Sultan Abdülhamit tarafından yayınlanmış olan irade ve kendisine rapor getirilmesinin istendiği irade Osmanlı arşivinde, Başbakanlık Osmanlı arşivinde Yıldız Esas Evrak'ta kayıtlıdır. Oradan isteyenler görebilirler. Burada Padişah'ın 10 başlık belirlediğini görüyoruz. O başlıkları hemen şöyle kısaca bile evet, getirebilirim. Olur. Mesela aslında dışarıda kalan hiçbir şey yok gibi neredeyse. Meşihat, Adliye, Bahriye, Mehakim-i Jandarmanın Teşkili, Polis Teşkilatı, maarif gibi birçok konuda ve bir 10 başlıkta kendisine rapor sunulmasını istiyor. E, bu raporların e, sayısını e, tam olarak ifade edemeyeceğiz çünkü oldukça fazla, çok fazla. Hatta belki bu kadar e, fazla olmaklık bazı açılardan mahsur bile getirmiş olabilir. Önemli de, olan bir takım konuların dikkatten kaçmış olabilir değil tabii mi? ki evet. takibi çünkü Hı -hı. çok da kolay değil. Bu layihaların yani Atülamit dönemindeki layihaların e, muhtevası tabii dönem uzun olduğu için ve iç ve dış problemlerde olduğu için aslında o dönemin karakteristiğini yansıtıyor. Ne var o dönem için? Meşrutiyetle başlıyor biliyorsunuz. Meşrutiyetin ilanı var. Akabinde işte Ermeni meselesi var mesela. İtihadı İslam var. Balkanlardan bazı kopuşlar var. Artık bağımsızlık arayışları var bazı milletlerin. Yine Mısır meselesi var. Avrupa devletleriyle olan, bir denge siyaseti kurma meselesi var. Bunlar harici meseleler ama bunun dışında toplum içine baktığınız zaman aile hayatı ve kadın gibi çok hassas konularda bir takım değişimler var. Yani aslında batılılaşmayı çok net bir şekilde takip edebildiğiniz bir dönem bu dönem. Yine keza raylı sistemin devreye alındığı bir dönem. Büyük meydanların artık açılmaya başlandığı bir dönem, bu meydan düzenlemelerinde yapılmaya başlandığı bir dönem. Yani çok fazla mesele var aslına bakarsanız. Bütün bu meselelerle ilgili eğer siz görüş beyan etmek istiyorsanız, Padişaha, istediğiniz şekilde bir layiha hazırlayıp sunabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu çeşitlilik, konu çeşitliliği çok malum anlattığımız çerçevede. Bu çeşitlilik şunu da sağlıyor. Yazan birçok insan var. E hepsinin üslubu aynı değil. Dolayısıyla sizin yazacağınız sayfa sayısından kullandığınız dil ve üsluba kadar da farklılıklar ortaya çıkıyor. Kimisi Beyrut'la ilgili bir. E, layığa hazırlıyor. Kimisi bizim bugün ele alacağımız gibi daha ziyade sosyal ve dini hayatı ele alan bir layığa hazırlıyor. Kimisi gidiyor iktisadi mesele ile ilgili bir layığa hazırlıyor. Bu açıdan farklı, epey farklı bir konuyu e, bu dönemi incelemek açısından ele alabiliyorsunuz. Ama genel itibariyle şunu söyleyebilirim gayet anlaşılır ve sade bir dil kullanılıyor. Onu belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Evet şimdi bu akşam biz Sultan Abdülhamit Han'a sunulan Mustafa Lütfi Efendi tarafından sunulan layihayı konuşacağız. Evet. Öncelikle bu layihanın özelliklerinden bahsedelim. Kısaca bu layih hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii şöyle ifade edeyim ben bu layihayı Başbakanlık Osmanlı arşivinde bir yazı hazırlama esnasında bu ile karşılaşmıştım. Fiziki olarak bile beni çok heyecanlandırmıştı. Kırmızı bir kese içerisinde bana verildi. O zaman henüz dijital hale getirilmemişti. Hakikaten kese bile çok özenli bir kumaştan seçilmiş ve dikilmişti. İçinden çıkardım belgeye baktığım zaman yaklaşık 50 sayfadan müteşekkil bir belge olduğunu gördüm. E, bu da yine Yıldız Esas Evrak Arşivi'nde kayıtlıdır e, söz konusu layiha ve yazısı gerçekten çok harikaydı. Hatta yanımda metni getirdim arzu ederseniz evet. izleyicilerimizle Görelim paylaşalım mi? görüntüyü. Güzel olur. Merak edenler de olabilir. Ben ilk ve son sayfayı getirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada bir mühür görüyorum. Evet e, Mustafa Lütfi Efendi'ye ait bir mühür. E, bu ilk sayfası layihanın yazı gerçekten çok harika. Yani, El yazısıyla. E, tabii ki. Hı hı. Rika bir yazı. Çok, ee, çok güzel. Bu da son sayfa. Hmm. Bu da son sayfa. Kendisi e, şehremanetinden, şehremanetinde bir meclis azası. Orada e, görev yapmış bir isim. Yani bu yol yordam anlamında da bir takım şeyleri bilen bir kişi. Hmm. Ve e, oturup e, bir layiha kalem alıyor. E, 67 maddeden müteşekkil. Kendisi vermiş numaraları. Ama bir konu ayrımı yok. Yani mesela konulara göre başlıklandırmamış. Birden başlamış 67'ye kadar numara vermiş. 50 sayfadan oluşuyor. Ve kendi gözlemlerine dayanıyor. Yani kendi kanaatlerine dayanıyor. Tamamen kendi tespitleri. Tabii, kendi tespitleri, kendi gözlemleri. gözlem özellikle altını çiziyorum. Çünkü biraz sonra bahsedeceğimiz konu tamamen gözleme dayalı. Ben bunları incelerken kabaca bir... Başlıklandırmaya gittim. Şimdi bunların alt başlıklarını da yaptım ama önce kabaca bir tasnife gitmem gerekti. Dolayısıyla toplumsal hayat, sosyal ve dini hayat ve bir de iktisadi meseleler şeklinde iki başlığa ayırdım layihayı. İktisadi meseleleri bugün burada ele almayacağız. Konumuz malum sosyal ve dini hayat olduğu için. Ama o kısımla ilgili de çok fazla madde var. Yani 46 madde. Ee, o dönem e, mevcut bütçe ile ilgili problemlere çözüm arayışlarını içeriyor. 46 maddeden olur. Zamanımız kalırsa belki kısaca bir denilebiliriz. Olabilir. Yani bütçedeki o açığı ne ile kapatabiliriz'in araştırmasını e, sunuyor aslında. Bir de malum Hicaz Demir da o sırada e, yapılma süreci var ve Bayağı masraflı bir şey. Onunla ilgili de arayışlar var. Nereden para bulabiliriz? Yani aslında çetelesini çıkarmış bir manada. Ama diğer başlığımız yani toplum toplumsal hayat ve dini hayat. Onunla ilgili 22 alt başlık tespit ettiğimi söyleyebilirim. Hocam, Hocam da, isterseniz şeyle devam edelim. Dini hayatta... Görmüş olduğu. Olur e, fakat gerekçesini söyleyeyim Bunun için yazıyor. Sebepini, tabii. E, şimdi az önce aslında genel olarak sebepten bahsetmiştik. Fakat Mustafa Lütfü Efendi niye böyle bir şey yaptı acaba? Evet padişahın iradesine bir e, müspet bir cevaptır bu. Ama aynı zamanda şöyle söylüyor. Yani toplumda gördüğüm meseleler o kadar fazla ki artık bunlara karşı bir şeyler yazmam lazım. Bu benim bir mesuliyetim diyor. Hmm. Ve yaptığı şeyde çok değer veriyor. Şöyle bir notumuz var diyor ki iş bu layihai mülukane'nin birinci fıkrayı mahsusasından 67. fıkrasına değin her bir fıkrası fevkalade mühimdir. Manen, maddeten ve siyaseten şayanı mütalaa olunmuştur. Yani çok da uzun tetkiklerden geçirmiş, kafasına yatmış, yazmış ve sonra sunmuş. O zaman gözlem demiş, üzerinde düşünmüş. Evet, yani ve bunun önemli olduğuna kanaat getirip. Aynen. Aynen. Ee, tabii günümüzde örtüşen şeyler var onu söyleyelim yani günümüzdeki problemlerle örtüşen durumlar var. Şimdi onları hep beraber göreceğiz. Evet özellikle de ben hani programımızda dini hayat hakkında gözlemleri nelerdi? Lahiyada bu konuda neler var acaba Mustafa Lütfü Efendi'nin yazdığı kararasında? Evet karar enteresan arasında. şeyler var. Bunları da yine kendi içinde alt başlık yapmak Hı. gerekti. Çünkü mesela camilerle ilgili camideki dini hayat yani ibadetler veya cemaatin orada bulunması nasıl bulunacağı falan bu konularla ilgili. Ciddi gözlemleri var ve bayağı da sert bir tenkit dili var açık söylemek gerekirse. Ee, mesela başlıklardan birini şöyle ifade edebilirim. Yani başlıklayıp sıraya dizecek olursak cami ile ilgili olan e, hususlarda şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki e, son zamanlarda e, Meşahat-ı İzam'ın 12 tarikattan Meşahat-ı İzam'ın e, önde gelenlerin 14'ünün e, kavukların diyor sarıklarının e, resimleri yapıldı ve bunlar diyor çerçeveletildi. Üsküdar'daki diyor bazı camilerin tam diyor mihrap kısmına asıldı. Bunlar diyor huşruyu engeldir. Bunların camilerde bulunması doğru değildir. Dolayısıyla bunlar için hemen söylediği şey şu bu diyor mekruhtur. Yani delilleri de hep dini getiriyor. Mekruhtur, sünnete aykırıdır, dikkati dağıtır, huşuyu bozar. Nitekim dini bir delil getiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mü'minun suresi ikinci ayet. Evet müminler kurtuluşa ermiştir ama hangi müminler? İşte namazlarında huşu içinde olanlar. E diyor bu huşuya engel. Aynı zamanda bidat olarak da görmüyor mu? E, bu cephesi de belki var. Bunu bidat olarak ifade etmiyor ama daha ziyade dinin esasına aslında bu mal edilmemeli diye o kelimeyi kullanmıyor ama böyle bir ifade evet. kullanıyor. Dolayısıyla hani bunun ortadan kaldırılması gerekir diyor. Mesela böyle bir şeyi ben ilk defa burada rastladım. Başka evet. bir yerde rastlamadım. Böyle bir itirazı var. Yine aynı şekilde cami halıları ile ilgili de bir itirazı var. Aslında bu söylediği şey ben e, diyanette çalışırken e, fetva hattında çok bize çok gelen sorulardan birisiydi. Cami halılarındaki haç meselesi. Resimler, motif. Motifler. Evet. Yani o motif, işte kimisi derdi domuz başına benziyor, kimisi derdi haç. Burada kılmak caiz mi? Böyle çok şey söylenirdi. Mustafa Lütfi Efendi de onu söylüyor. Diyor ki camilerde halılarda e, haçlar var. Yani bu bizim dinimizde olmaması gereken bir şey. Bu huşuya engel buna derhal bir çözüm bulunmalı. Yani böyle halı kullanılmamalı mesela. Motiflerin içinde belki de benzettikleri de mi? Hani ya belki tabii, de aslında hani yok ama var gibi düşünüyor. Yani belki yorumluyor ama bu şunu gösterir çok dikkatli. Ve hassas olduğu bir şey var yani onun. Burada dikkat ediyor ve takip ediyor anlaşılın onu. Cami adı vermiyor mesela orada ama gezmiş öyle anlaşılıyor. Çünkü çoğul kullanıyor ifadeyi. Ee, yine baktığımız zaman e, enteresan bir şey. Benim belki de bu maddeler içerisinde en ilginç bulduğum şey. E, turist bir turist e, artık turistten bahsedebiliyoruz. İstanbul'da camileri özellikle Selatin camilerini gezen turist kafileleri var. Hmm. Şimdi turistin bugün de camilerimizi gezdiğini biliyoruz. Güzel hatta kimisin hidayetine de vesile oluyor. Ancak şimdi Mustafa Lütfi Efendi'nin derdi başka. Turist camiyi nasıl geziyor? İlginçtir ayakkabı çıkarmıyor. Turistin ayağına terlik veriliyor. Dolayısıyla ayakkabıyı terlikle giyiyor. Terlikle camiye giriyor. E şimdi bu terlik de demek ki çok da ayağa oturan bir şey değil. Çıkabiliyor. Çıkıyor. Çıkmadı, terliğin kenarı diyor ince, alçak, çamurlu bir hava. Oradaki diyor çamur, hmm. secde edilen yere dökülüyor. Bu olmaz diyor yani dinin e, temizlik şartına aykırı. Bir de buna şöyle bir şey söylüyor. Demek ki camide uzun süre kalıp gözlem yapmış. Cami görevlileri terliği çıkanları takip edip beyefendi terliğiniz çıktı diye terliği götürüyorlar. Bir de böyle bir iş oluyor. <gülüyor> Dolayısıyla... Yağmurda çamurda caminin temizliğinin korunmaması ve bir de yani bu işin artık sanırım bayağı ayyuka çıkmış olması onu rahatsız etmiş. Ama çözümü ne diyeceksiniz? Çözümü ilginç. Yüksek kenarlı terlik verelim diyor. Yani niçin acaba? Ayakkabıyı çıkarmakta mı? Değil yani değil mi? Ayakkabıyı çıkarılması neden gündeme gelmiyor? Bunu çok net bir şekilde anlayamıyorsunuz orada. Yüksek kenarlı bir terlikten bahsediyor. Ama ilginç bir şey var. Yani kendisi bunu 1909'da veriyor, 1902'de de benzer bir layiha veriyor, daha muhtasar yine bu konuyu orada dile getiriyor, yüksek kenarlı terlik verelim diyor ama demek ki çok bir şey değişmemiş. E, tekrar yıl veriyor. sonra aynı şey. Aynen tekrar. Kılık veriyor. kıyafetle ilgili peki mesela şimdi günümüzde de bazı camilerde gerçi artık üzerlerine daha böyle e, hmm. diyebilecekleri evet. e, bir takım kıyafetler konuluyor camilerin girişini ama o dönemde böyle bir şey söz konusu değil zannedersem. Yok öyle bir şey söylemiyor. Kılık kıyafetle ilgili bir tenkidi yok. Ee, temizlikle ilgili bahiste bayağı bir e, tenkit ettiği husus var. Ama bunu sadece turistler için e, ifade etmiyor. Onu söylemiş olalım. Turistlerle ilgili kısım camiye girişte ayakkabıyla girilmesi meselesi. Hı hı. Halk için tenkitleri var. Yani Müslüman halk için. Onlar için de dediği şey şu. E, diyor ki cemaat camiye girerken ayakkabısını yanında getiriyor ve camide halılara ve işte dışarıdan getirdiği necasete saçıyor. Hmm. Bu aslında günümüzde de var. Yani her ne kadar camilerimizin önünde şeffaf poşetler olsa da. Ya da ayakkabılıklar. Var ayakkabılık. Keza yine gösteriliyor camiye girerken ayakkabı üst üste getirilip tutulmalı. Hmm. Elini alıp sallaya sallaya girmemelisin. Ama yine yapanlar var. O zaman da aynı şey var. Fakat şimdi az önce getirdiği çözüm gibi yüksek kenarlı terlik meselesi gibi burada da hani bunu cemaate duyuralım diyor. Tamam ama neden başka bir çözüm getir? Daha köklü bir çözüm getirilebilir. Yani mesela yazıyla ikaz, çizimle hatırlatma gibi şeyleri teklif etmiyor. O dönem belki kullanılmayan yöntemlerdi. Bu, bu, bu belki o dönem çok da tercih edilmemiş ama bence sonuç verebilirdi. Hı -hı. Yine cemaatin namaz bittikten sonra kapıya koşması ve o kapıdan herkesin çıkmaya çalışması esnasında ayakkabıların birbirinin üzerine sürülmesi. Ya yani diyor bu olmaz Müslüman. Buna dikkat eder, üzeri temiz olmalı, namaz kıldığı yer temiz olmalı, bu şekilde diyor olmamalı. Bunu cemaate duyurmak, anlatmak lazım. Burada hocalara atıfta bulunuyor. Yine ilginç bir şey mesela küçük çocukların camide temizliklerinin yapılması, tuvalet temizliklerinin yapılması gibi bir hatırlatması var. 3 yaş ve 6 çocuk için. Demek ki böyle şeyler görmüş diyor ki yani anneler çok dikkatsizler. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarının temizliğini orada yapıyorlar ama diyor camide böyle bir şey olmaz. Hmm. Ee, o yüzden e, bu yapılmamalı tenkit ediyor bunu. Bu aslında günümüzde de bazen rastladığımız bir şey yani bazen cemaatten bir hanım çocuğunun ihtiyacını orada gideriyor. Hatta unutuldu demek istiyorum ben. Bazı şeyler de orada kalıyor maalesef. Evet daha hassas olmak lazım çünkü kulakıdır sonuç itibariyle. Ee, o yüzden onun da yine burada e, değindiği hususlar var. Yani gerek adap gerek temizlikle ilgili e, epey gözlem sonucunda yapmış olduğu tenkitler bence. Peki çözüm olarak bir şeyler sunuyor mu? Yani hani bir kısımdan bahsettiniz ama aslında söylediğiniz gibi köklü bir çözüm önerisi yok galiba. Aslında padişah bunu sunması şu demektir hanım siz bir irade çıkarın hı hı. <gülüyor> ve e, hani bu irade ulaştığı yerde insanları toparlasın biraz demek. Evet. Hı hı. Ama şimdi ne kadar da olsa bunun sonucunda bir irade çıkmıyor. Zaten Abdülhamid hal ediliyor, hı hı. indiriliyor tahttan. E, fakat ne kadar da çıksa herhalde yine de olurdu diye düşünüyorum. Yani bir takım aksaklıklar yine olur diye düşünüyorum. Mustafa Lütfü Efendi'nin aslında iyi bir gözlemci olduğunu görüyoruz toplumu Doğru. çok güzel gözlemlemiş. Biraz da isterseniz hocam şeye değinelim e, sosyal hayatla ilgili tespit ettiği problemler neler Tabii. Daha, ya da buna dair neler var? Tabii ona da değinelim. İsterseniz biraz da Kur'an-ı Kerim de yine bu çerçevede hem sosyal hem dini hayat içerisinde alalım. Kur'an-ı Kerim'le de ilgili güzel Tabii hatırlatmaları ki. var. Olur e, hocam Kur'an-ı Kerim mesela Validehan'da basılan Kur'an-ı Kerimlerle ilgili bir tenkiti var. Diyor ki Kur'an-ı Kerimler küçük kitapçıklar halinde basılıyor veya cüz cüz basılıyor. Bunlar diyor insanlar üzerinde taşısın diye yapılıyor ama diyor aslında hiç doğru değil. Neden? Çünkü diyor. İnsanlar alıyorlar ceplerine koyuyorlar. Bu Kur'an'a karşı bir hürmetsizliktir diyor mesela. Cepte taşınmasını. Tabii cepte taşınmasını hiç doğru bulmuyor. ile ilgili tespiti de ilginç. Yani bölünün, bölünmemeli, bölünerek basılmamalı. Kur'an-ı Kerim bir bütün halinde basılmalı diye bir tenkidi var. Mesela şu çok önemli bence. Gazete ve dergilerin biliyorsunuz Abdülhamit dönemi gazete ve dergin eşiyatının çok bol olduğu bir dönemdir. O dönemde bazı gazete ve dergilerde Kur'an-ı Kerim, e, Arapça olarak neşrediliyor. Aynı şekilde hadisler yer alıyor mesela ama Mustafa Lütfi Efendi buna çok karşı. Karşı olmasının sebebini Diyor ki yani bunlar yere atılabilir. Rastgele bir yerlere Rastgele konulabilir. konulabilir. Hı hı. Keza diyor bir Hristiyan'ın eline geçse ne yapacağı belli değil. <gülüyor> Bunun altını çizelim çünkü burada bir güvensizlik de var aynı şekilde. Ama mesela diyor ki bu diyor belki de diyor bir esnaf kullanabilir. Bu tenkiti doğru ama. Şu esnafın kullanması meselesi doğru. Ben yine arşidek bir çalışmamda şöyle bir belgeye rastlamıştım. Kur'an-ı Kerim sayfalarını kese kağıdı yapan bir esnaf vardı. Balık satıyordu onların içinde. Hmm. Ve bu tespit edilip adam işten el çektirilmişti. Hmm. Hatta belgenin içerisinde hem bu metin olarak vardı hem de adamın kese kağıdı yaptığı Kur'an sayfaları vardı. Tuba Hocam halkımız Kur'an-ı Kerim'e saygı noktasında aslında çok hassasiyetleri öyle, olduğunu biliyoruz. Öyle. Başka kültürlerdeki Doğru. örnekleriyle kıyasladığımız zaman. Muhtemelen Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmiyordur. Yani okuması olmayan bir esnaftır diyebilir miyiz? Yani belki öyle. Belki ecnebi birisi. Çünkü... Yani ne amaçla hani kolay kolay yapılacak bir şey evet. değil bu hani ne amaçla yapılmış olabilir diyeceksiniz kağıt mı yok hani onu kese kağıda yapıp balık satacaksınız içerisinde ama sonuçta Mustafa Lütfü Efendi'nin endişesi karşılık bulmuş oluyor aslında yani bir, bir ihtimal ama işte olmuş olmuş hakikaten. Bunun dışında mesela Kur'an-ı Kerim'in nasıl muhafaza edileceği ile ilgili de baya bir kafa yormuş öyle görülüyor. Hmm. Kur'an-ı Kerim'in sadece camide nasıl muhafaza edileceği de değil ayrıca konu. Camide, mescitte, kütüphanede ve medresede. Hmm. Demek ki buralarda da e, bir bak, özensizlik bakmış, görürdü. görmüş bir özensizlik görmüş. Peki mesela gördüğü özensizlik ne? E, diyor ki camiye insanlar giriyorlar ayakkabılarını rahlenin altına koyuyorlar. Hmm. Ayakkabı kirli. Ayakkabıyla Kur'an'ın e, mesafesi çok e, az. Çünkü rahle küçük, alçak. Dolayısıyla nezafete e, uygun olmayan bir durum söz konusu. Bu doğru değil. Evet. Böyle yapılmamalı. Bunun tenkidini yapıyor mesela. Bir de e, bunu getirdiği çözümler var. Nedir? Diyor ki rahleleri yükseltelim. Hmm. Ayakkabı kaldıralım. <gülüyor> Dolapları... E, şey Kur'an dolabı yapalım. Hatta bu Kur'an dolabını marangosane hümayun yapsın diyor. Hmm. Kur'an dolabı yapalım. Yani demek ki şöyle anlıyorum. Okuyan bırakıp gidiyor. Rahlede alçak ya hmm. aşağıda kalıyor Kur'an-ı Kerim. Ama e, dolap yaparsak ya yeterli dolap yok gittiği camilerde o da olabilir. İşte insanlar alırlar okuduktan sonra götürüp Kur'an-ı Kerim'i dolaba koyarlar. Hatta bunun takibini kayunlar yapsın diyor. Yani hmm. Dolaba koydu şey? mu koymadım acaba? Hı hı. Hani onu da birisi takip etsin diyor. Yine aynı şekilde e, uygun yerlere diyor. Tespit edilen uygun yerlere Vakan suresinin 79. ayeti asılsın. Hı. İnsanlar o mesajı hemen alsın. Bismillahirrahmanirrahim. La yemeslehu illel Ol mutahharun. Ola ancak temiz olanlar dokunuş. Yani bir temizlik hatırlatmasını her şekilde e, yapmak istiyor. Mesela bu ayetin asılması teklifi bence çok hoş. Hı hı. E, fakat e, ne kadar uygulamaya geçti, ne kadar uygulanabildi hı hı. o bölüm malumumuz değil hı. ama böyle bir arayışı olmuş. E, sosyal hayata dair aslında bunlar da sosyal hayatın içinde tabii. malumunuz. Hı -hı. Ama bunun genel anlamda yani temizliğe riayet edilmemesi ve evet. bunun aynı zamanda camilerde de aslında devam etmesi onun gözlemleri arasında olduğunu görüyoruz. Evet, Yine de tabii ki öyle. sosyal hayata dair de aslında bir çıkarımda bulunabilir. Tabii çünkü halkın adab erken bilmediğini ima ediyor. Hı -hı. Yani demek ki burada bir problem var. Yine aynı şekilde mesela Üsküdar'da çocuk mevzinler duymuş. Çocuk mevzin çıkıyor camiden ezan okuyor. Mesela bunda çok hassas. Günümüzde de var aslında değil mi? Ya diyor ki bulu çağına girmemiş çocuk diyor bu şekilde ezanı okuyamaz. Hı -hı. Ee, yine Yaş konusunda mı yoksa doğru yanlış okunması konusunda mı bir hassasiyeti var? Yok bulu çağına girmeden diyor bu şekilde caiz değil. Bu bu çocuk bu ezanı okumamalı diyor. bunun için müsaade ediliyor diyor mesela. Hı -hı. Şimdi e, Ömer Nasuh'u bilmenin e, İslam İlmihali'ne baktığımız zaman hakikaten de bulu çağına girmemiş çocuğun okuduğu ezanın iadesi vaciptir diyor. Hı -hı. Şimdi belki orada o çocuk... Okurken alışsın ya da hoşuna gitti hadi sesin güzel oku dendi ama herkes öyle bakmıyor hadiseye. Dolayısıyla uygun olmadığını söylüyor. Bunu da mesela bildiriyor. Hı hı. Bu da, bunun da engellenmesini talep ediyor. Ee, biraz daha hani bu meselelerin dışına biraz daha çıktığımız zaman biraz daha kadın ve aile konusuna geldiğimiz zaman orada başka tespitleri var. Hani e, layihanın muhtevasından bahsederken dedik ya biraz işte. E, toplum hayatına ilişkin 22 maddeden oluşuyor dedim. Orada mesela e, batıllaşmanın en net şekilde tesirlerini gördüğümüz kadın giyimi üzerinden birkaç şey hmm. söylüyor. E, orada çocuklara da değiniyor ama bu daha kısa. E, ama yine gözleme bağlı olarak orada büyük bir değişim var olduğunu düşünüyor. Mesela çocuklar için söylediği şey şu diyor ki çocukları batılılar gibi gemici şapkası giydirilmiş diyor. Bu kabul hı. edilemez diyor yani. Bir Müslüman çocuk gemici şapkası giyer mi diyor mesela. Kadınlarla ilgili olarak değerlendirmelerine baktığınız zaman da orada kadın giyim kuşamanın değiştiğini ima ediyor. Nedir işte ee, önceden diyor yaşmak ve ferace giyiliyordu. Hı hı. Ama diyor kadınlar yaşmak ve ferace ediyor artık çarşafa dönüştürdüler. Şimdi Mustafa Lütfi Efendi'nin zihninde yaşmak ve ferace tesettürü karşılık geliyor. Ama Değişen bir tesettür var o zaman var. da dikkatini çekmiş Tabii. oluyor. Tabii yani ile birlikte değişen bir anlayış var zaten. Bu her yerde aynı değişimi sağlamıyor olabilir. Ama mesela o dönemin dergilerine baktığınız zaman da az önce o dönem kadın dergilerinin çok revaçlı olduğunu söylemiştim. Bu dergilerde de çizimlerde özellikle hep batılı kadın tiplemesi görürsünüz. Genelde döpiyes giymiş ince kısa saçlı makyajlı kadınlar ince çizimler bunlar çok fazla var. Bir özendirme var yani mesela Beyoğlu'ndaki terzi ilanları çok fazladır. Ya şuradan giyerseniz çok güzel olursunuz şunu sürerseniz çok hoş olursunuz gibi özendirmeler var aslında. Şimdi o buna tesettür üzerinden bakıyor hmm. ve diyor ki kadınlar yaşmak ve feraci giymiyorlar. Ne giyiyorlar peki? Çarşaf giyiyorlar. Çarşaf da şöyle bir çarşaf. Bir kere saçlarını diyor çok yüksek hale getiriyorlar. O kadının da bir uzatıyor. Hmm. Ve bunun dışında içine diyor giydiği çarşaf aslında vücudu kapatan bir şey. Geniş bir şey ama e, ko, içine giydiği şey belli oluyormuş koldan. Yani hmm. çarşaf şöyle kolu kaldırdığı zaman içine giydiği ne varsa artık kıyafet o görülüyormuş. görünmemesi gerekir diyor. Hmm. Dolayısıyla bunu... Ciddi manada bir şey olarak, vahim bir durum olarak aktarıyor. Burada üzerinde doğduğu önemli bir husus da yüzün açık kalması. Yüz açık kalıyor diyor bu şekilde. O burada çok sert hatırlatmaları var. Mesela bu söylediğimiz manzarayı şu sert kelimelerle ifade ediyor. Ahlaka aykırı, diyanete aykırı, hı hı. adaba aykırı. Yani İslamiyet'in getirdiği... Bütün erkanı adap, erkanı aykırı çok, çok sert şekilde bunları ifade ediyor. 1842 yılına ait bir belge elime geçmişti. Sultan Abdülmecit dönemine ait. O belgede bir tezkireydi. O belgede de buna benzer bir durum vardı. Aslında tarihleri karşılaştırdığınızda nereden nereye gelmiş belki biraz değerlendirilebilir. O belgede şöyle ifade edildi. Özet hatırımda kaldığı kadarıyla ifade edildi. Yaklaşık 60-70 yıl önceki bir belgede değil mi? Ya evet 1842'de o. Hı. Bu 1909 ilanlı. Ee, orada şöyle diyor. Kadınların diyor kıyafetleri diyor epey bir gevşedi. Hı. Epey bir rahat giyiniyorlar. Peki bu rahatlık neymiş? Diyor ki yaşmak diyor yüze tutulan o peçe onu diyor şeffaf hale getirdiler. Hı. Yine diyor kadınların ayaklarına giydikleri diyor e, çedik, çedik ayakkabı içerisinde giyilen mestrü bir şey. Hmm. Ee, onu da diyor, e, çıkarmışlar. Yerine diyor pamuk çorap giymişler. <gülüyor> Dolayısıyla bununla ilgili padişahtan bir irade isteniyor. Hmm. Yani o kadınların bu gevşekliği nedir? Yani bu bu iş e, aldı başına gidiyor. Bu kadınlar diyor bu halde naşize olurlar. Dolayısıyla e, bu kabul edilemez diyor. Şimdi 1842'de söylenen şey bu. 1909'da Mustafa Lütfi Efendi'nin tespitine göre durum daha da vahim hale gelmiş. Çünkü ferace de çıkmış, yaşmak da çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> bu tür tenkitleri var. Bunlar yine bu sosyal hayatın içerisindeki ama aynı zamanda dinle ilişkili olan önemli başlıklardan birkaçı. Kıymetli hocam Mustafa Lütfi Efendi sadece işte Müslüman tebaayla ilgili değil gayrimüslim tebaayla ilgili de tespitleri gözlemleri var. Özellikle de gayrimüslimlerle olan ilişkiler noktasında hı hı. ne gibi tespitlerde bulunmuş ona devam edelim. Şimdi aslında Osmanlı toplumu malumunuz farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği bir millet sistemine sahip. Dolayısıyla her milletten her milletten birçok insan var ve yüzyıllar boyu da bu insanlar aslında hiçbir problem neredeyse olmadan yaşamışlar. Aslında o kadar ilginç ki bazı karşılaştığımız tespitler var. Bunlar mesela şeriyet sicilleri üzerinden çok rahat görülebilir. Şeriyet sicillerine baktığımız zaman yani kadı defterlerine baktığımız zaman biz bu ilişkileri çok daha sıcak olduğunu görüyoruz. Yani aslında toplumda gayrimüslimlerle ilgili görünür, ayan beyan bir problem yok. Belki spesifik adi olaylar olabilir. Fakat Mustafa Lütfi Efendi'nin bahsettiği hadiseler çok ciddi bir güvensizlik hissinin Artık belirgin hale geldiğini gösteriyor. Aslında dönem olarak da belki de bu güvensizliği besleyen olayların olması. Çok doğru. Öyle bir durum var zaten aslına bakarsanız. Yani Ermeni meselesinin mevcudiyeti biraz da sanırım Mustafa Efendi'nin böyle düşünmesini sağlıyor. Yani elini güçlendiriyor bu manada. Fakat bunu biraz daha geniş düşünüyor. Sadece Ermenilerle sınırı tutmuyor aslına bakarsanız. Yani onun endişe ettiği gruplar için Rumlar giriyor, Bulgarlar giriyor, Ermeniler giriyor. Peki e, tenkit ettiği hususlar, problemli gördüğü e, alanlar neler? E, bunların başında fırıncı esnafı geliyor. Çünkü fırıncı esnafı benim az önce bu zikrettiğim üç gruptan. Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar fırıncılık yapıyorlar. Fakat Mustafa Lütfi Efendi diyor ki, Bunlar domuz, fırça, domuz kılından fırça kullanıyorlar. Dolayısıyla ekmeğin, simitin üzerini bununla yağlıyorlar ee, veya işte bununla su sürüyorlar. Aslında günümüzde su de hala devam eden sorun <gülüyor> evet. olarak yönlendirilen kollardan bir tanesi. Aynen öyle. Dolayısıyla diyor, e, bunlardan bir şey yenmez diyor. Yani asıl söylediği şey o. Hatta e, bir delil getiriyor kendince diyor ki ya İranlılar diyor mesela Acemler diyor İranlılar demiyor. Acemler diyor bunların elinden diyor hiçbir şey yemez. Çünkü hiç güvenmezler diyor. Şimdi burada bir şüphe var. Hmm, bu adamlar domuz kılından şey kullanıyorlar. Fırça kullanıyorlar. E sonra peki başka tek güvensizlik bu mu? Hayır. Biraz daha ileri boyuta götürüyor. Diyor ki bunlar hamuru da diyor el ve ayaklarıyla yoğuruyorlar. Şimdi şunu diyeceksin ne ile yoğuracak ama? Yani hani ayak belki çok sevimli değil ama hani eliyle mecburen yoğuracak. Ama orada temizlikle ilgili bir sıkıntı doğuyor. Ya bunlar bunu kim bilir neyle nasıl yoğuracaklar. Temizlik çok e, soru işareti onun için. Yine bir bir adım daha ileri götürüyor. Diyor ki bunlar diyor su haznelerine Müslümanların içeceği su haznelerine zehir atıyorlar diyor. Mesela bunun bir delili var mı? E, Layıha içerisinde bunu tespit ettiği bak şurada şöyle olduğu gibi bir notu yok. Belki söylenti. E, belki söylenti belki bir iki yerde bir şey oldu o onların üzerine mal edildi bilemiyoruz. Ama bunu da onlar üzerinden dile getiriyor. Ee, mesela lokantalarla ilgili çok şey, çok ciddi tenkitleri var. Diyor ki ecnebi lokantalarına asla güvenilmez. İçine ne koyduğu belli değil. Haram bir malzeme elemi yaptı. Şarap mı ekledi. Hmm. Diyor lokantada diyor türbe çeşit yemek çıkıyor ama diyor yani bunlar diyor çok şüphelidir. Bunlardan uzak durulmalı. Birileri boyuta daha götürüyor. Diyor ki Ermenilere zaten fıtratına hıyanet vardır diyor. Ya Bir genelleme var yani içinde herkesi. İçine herkesi alan bir genelleme var. Tabii bu durum e, o dönemin o güvensizlik ortamını şüphe ortamını yansıtıyor. Yaşanan hadiseler, siyasi hadiselerdeki Ermenilerin bu işte parmağını olması, maalesef bir milleti karalamaya yetiyor mu? Asla bakarsanız yetiyor. Ben bu düşüncenin sadece Mustafa Lütfi Efendi olduğunu zannetmiyorum. Bu güvensizlik hissi dönem dönem artmış. Fakat hakikaten e, kara kara çalma noktasında e, evet etkili olmuş. Onu belirtmek lazım. Bunlara dair e, herhangi bir şey var mı peki? Herhangi bir çözümü var mı? Yok, buradan yiyip içmeyeceksiniz diyor. yani. Uyanık olacak Müslüman diyor. Söylediği şey bu. Dolayısıyla e, bu başlıkları da e, layihaya almış ve bunları da değerlendirmiş. Hocam isterseniz İstisadi hayatla ile ilgili e, Mustafa Lütf Efendi'nin e, lahiyada söz ettiği e, maddeler nelerdi? Ya bu maddeler çok fazla hakikaten. 46 madde var ve bence bunlar ayrı bir yazının konusu olacak kadar kıymetli. O dönem mevcut bütçe açıklarının giderilmesi için bir e, arayış var. Yani paranın bir yerden bulunması lazım. Peki nereden bulunabilir? Şöyle bir baktığınızda vergi artışından sağlanabilir. Dolayısıyla Mustafa Lütfi Efendi'nin getirdiği tekliflerin çoğu aslında vergilerin miktar itibariyle artırılmasını sağlıyor. Ama şu var tabii ki vergi zaten halkın üzerindeki bir yük. Siz o yükü bir kat daha artırıyorsunuz. Dolayısıyla bu halka iki kere binmiş bir eziyettir aynı zamanda. Her tür şeyden alınan verginin artırılmasını teklif ediyor. Her tür ihaneden. Ee, bunun yanısı mesela yurt dışından gelen ithal ürünler için, e, ihraç edilen ürünler için, çıkışta alınan vergilerin hepsi için bir artışın yapılması gerektiğini söylüyor. Aklınıza gelebilecek her şey. Yani nedir? Bir yerden bir yere e, seyahat ediyorsunuz, raylı sistem kullanıyorsunuz. O, orada artırılacak biletlerden bahsediyor. Mesela şu diyor, şu seviye bilet şuna çekilmeli. Şuna e, tekabül edecek şekilde yükseltilmeli diyor. Yani para bulunabilecek nere var ise, her şeyden bir miktar paranın hazineye aktarılması için birçok teklif veriyor. Hemen hemen her başlıkta bunları görebiliyorsunuz. Evet hocam. Hocam teşekkür ediyoruz programımızın sonuna geldik. Ben Ama son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümleyle toparlayacak olursak neler söylersiniz? Layihalar özellikle de bu dönem için hakikaten çok önemli kaynaklar. Dolayısıyla ben arşive girerek genç araştırmacıların merak duymasını ve arşive girerek sadece bu konu değil, Osmanlı'ya ait pek çok konuya ulaşabilecekleri belgeler üzerinden araştırma yapmalarını ve bunları yayınlamalarını arzu ediyorum. Umarım bu program bu merakın gelişmesine veya ilerlemesine bir katkı sağlar. Davetiniz için ayrıca tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Size sağ olun. Kıymetli izleyenler, Bir Düşüncenin Özü programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın, Allah'a emanet olun.